Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi alaihim. Ve salatü ve salamü ala Rasulüna Muhammede ve alahehi ve sallihe umar. 17. madde İslam'ın gücü müminlerin birbirlerini veli edinmeleriyle oluşur. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin veli velileridir. İyi emreder, kötülükten alıkornlar. Namaz kılarlar. Zekat verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte, i̇şte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, hakimdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Birinci ayet, imanın gerektirdiği görevleri yerine getirmek için müminlerin birbirlerini veli edinmeleri ve işbirliği halinde zararı gerektiğini işaret etmektedir. Bu görevlerden emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Çünkü emri bil maruf ve nehyanil münker, görevi ancak güç ve kuvvet olduğu takdirde meyvesini verir. Bu ise müminlerin birbirlerini veli edilmesiyle olabilir. Ayette geçen, İşte Allah bunlara rahmet edecektir ibaresiyle, kendisine rahmet vaat edilen Müslüman cemaat de ancak müminlerin birbirlerini veli edinmeleriyle oluşur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat rahmettir ve ayrılık azaptır buyurmaktadır. Allahu Teala'nın kitabı da buna delalet etmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine açık ayetler geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için acıklı bir azap vardır. Rahmet birbirlerini veli edinmeleri sebebiyle müminlerin mükafatıdır. Azap ise ihtilaf, ihtilaf etmenin ve bölünmenin cezasıdır. Evet. Şimdi normalde İslam'ın gücü müminlerin birbirlerini veli edinmeleriyle oluşur. Yani müminlerin birbirlerini veli edinmeleri demek ne demektir? İnsanın birini dost edinmesi Birini velî edinmesindeki gaye nedir? İnsanı severek birine yardım etmesi demektir. Normalde dostluğun, velayetin Arap lügatındaki manaları neydi? Mesela sevmek, tabi olmak, uymak, taklit etmek, yardım etmek bunlar hep nedir? Bunlar hep velayetin manalarındandır. Ama şeriatta dost edinmek dendiği zaman bundan kasıt nedir? severek insanın birine yardım etmesi demektir. Severek insanın birine yardım etmesi demektir. Sevgi içsel bir şey olduğundan dolayı, insanın içiyle alakalı bir durum olduğundan dolayı bunun bilinmesi mümkün değildir. Lakin sevginin karinesi veyahut da sevginin alameti nedir? Yardım olarak kılınmıştır. Mesela İslam bir yerde sevgiyi emrediyorsa hükmü hiçbir zaman sevgiye bağlamaz. Hükmü neye bağlar? sevginin belirtisine bağlar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin sevgisi. Bu matluptur. İmanın aslının gereklerindendir. Kişinin Allah'ı sevmesi. Ama bir adam ben Allah'ı seviyorum demek onun Allah'ı sevdiğinin göstergesi değil. Rasule tabi olması onun Allah'ın sevgisine gösterge olarak kılınmıştır. Yani hüküm adamın Rasule tabi olunmasına bağlanır. Herkese dostluk meselesinde dostluğun aslı sevgidir. Yani bir insanın sevmesidir. Lakin hüküm Sevgiye bina edilmez. Neden? Çünkü sevgi içsel bir şey olduğundan dolayı açığa çıkmaz. Hüküm neye bina edilir? Yardım etmeye bina edilir. Yani severek insanın yardım etmesi. Kim kime yardım ediyorsa, öyle mi? Onu dost edinmiş demektir. Normalde bir Müslüman eğer İslam'ın gücü müminlerin birbirini veli edilmesiyle oluşur düşüncesindeyse ve şöyle bir soru soruyorsa bir Müslüman bir Müslüman'a nasıl veli, yani ne yapsam bir Müslümanı veli edinirim. İnsanın bu konuda bilgi olarak, e, Esnafullah, insanın bu konuda bilgi olarak hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Neden? Çünkü İslam, Müslüman'ın Müslümanı veli edinmesini emrettiği gibi bir insanın bir Müslüman'ı ne şekilde veli edineceğinin bütün yollarını da göstermiştir. Yani ilim olarak, tasavvur olarak, teori olarak İslam velayet nasıl yapılır? Bunun bütün yollarını Müslümanlara göstermiştir. Sadece Müslümana düşen nedir? Bu konuda bilgi edinmesidir. Yani bu İslam'ın koymuş olduğu bilgiyi bilmesi ve azim sahibi olmasıdır. Yani bunu yerine getirmesi için yardım etmesi. Mesela İslam ne yapmıştır? İslam müminlerin kardeş olduğunu söylemiştir. Öyle değil mi? Ne yapmıştır? Mesela İslam icabi ve selbi birtakım hükümler koymuştur. E bunların arasında. İşte önce Müslümanları bir vücuda benzetmiştir. Mesela yani şimdi zaten düşünün bu binişte gerçekten olan bir adam bütün Müslüman kardeşlerini kendiyle beraber Peygamber Vesselam'ın dediği gibi bir vücudun azası gibi gören bir adamın velayetle ilgili bir problemi kalır mı? Müslümanları dost edilmesiyle yani nasıl ki bir insan kendi vücudunun herhangi bir organını düşünüyorsa üzerine düşüyorsa onun sıkıntısını kendi sıkıntısı bilip onunla uğraşıyorsa tedavi etmeye çalışıyorsa e, İslam'ın o yapmış olduğu misali hayatında algılayan bir adamı düşünün bunu anlayan ve bunu azmeden kendi Müslüman kardeşini de kendi vücudunu herhangi bir azası gibi düşünüyorsa zaten problem ortadan şey yapmıştır e, problem ortadan kalkmıştır bu genel hatlarla beraber yani kardeşlik Müslümanların işte bir vücudun azası olması gibi, bunun yanında İslam tafsilata da gitmiş. Yani ne gibi? Mesela kardeşini gördüğün zaman gülmek gibi, kardeşinin sıkıntısını gidermek gibi. Kardeşini mesela güzel bir söz dahi olsa mutlaka kardeşine o güzel sözle sadaka etmek gibi. Kardeşe kötü sözle eziyet etmemek gibi. Gıybet yaparak onun işte hakkına tecavüz etmemek gibi. Komşuysa ona eziyet etmemek gibi. Misafirse ona ikram etmek gibi. Anne babaysa mesela haklarını ifa etmek gibi. Kardeşse gücü yoksa nafakasını temin etmek gibi. Yani genel hatıyla olayı belirttiği gibi tafsilata dair ne varsa onu da söylemiş İslam. Yani yapmamız ve yapmamamız gereken bütün noktaları İslam önümüze koymuş. Ha bizim üzerimize ne düşer? Bu konuda bunları bilmek, yani İslam'ın velayetle ilgili genel koymuş olduğu katları, müminlerin dostluğuyla ilgili katları bilmek, onun da tafsilatını da aynı zamanda güzel bir şekilde bilmek ve buna göre ne yapmak? Ve buna göre amel yapmak. Yani bizim üzerimize düşen şey bu. Müslümanlar, Allah Azze ve Celle, Müslümanların birbirlerini veli edinmesiyle ilgili burada iki tane ayet vermiş bize şeyh. Bunlardan bir tanesi Tövbe suresinde, bir tanesinden Maide suresinde olan e, ayet. El المؤمنون بعدهم أولياء بعد ويأتا والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد Mü'min erkek ve kadınlar, bunların bazısı, bazısının neydir? Bazısının dostudur. Şimdi bu mü'minlerin erkek ve kadınların birbirini dost edinip, dostluğun gereği olan amelleri de yapınca, işte emri bil ma'ruf, yamurunun bilmeğrufu, yenhununun mümkünleri, yuqiymonun salatası, yuqutunun zekatı, yuțiğonun Allah ve Rasulü <gülüyor> ile ikesayrhamuhumullah. Öyle mi? Allah Azze ve Celle bunlara merhamet edecektir diyor. Yani velayet müminlerin birbirini dost tutup dostluğun gereği olan fiilleri de yerine getirince işte emri anil neyahadimünkerdir Allah'a itaattır namazdır zekattır Allah onlara rahmet edecektir diyor. Bu nedir? Bu ahiret saadetidir. Allah azze ve celle'nin kullara merhamet etmesi demek <gülüyor> ahiret saadeti demektir. Yani ahiret mutluluğunu elde etmek demektir. Niye? Çünkü Resul Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor, "Len yudkhila ahadan el cennete." Hiç kimseyi ameli tek başına cennete götürmeyecektir." diyor. Sahabe soruyor, "Ve la ente ya Rasulallah. Sen de mi buna? Hani bu saydığın şey sen de mi dahilsin ey Allah'ın Resulü?" Evet diyor. Wala ana illa an yetagammadaniyallahu birahmetih. Ancak Allah beni rahmetiyle şey ederse, kuşatırsa müstesna. Yani peygamber dahi ahiret saadetine nail olabilmek için Allahu ze rahmetine ihtiyacı olduğunu beyan ediyor. Müslümanların birbirlerini veli edinmesinin ve velayetin gerektirdiklerini yapmalarının birinci faidesi kişilerin ahiret saadetini elde etmesi demektir. Bu da işte ulayi ke Allah azze ve celle işte onlara ne yapacaktı merhamet edecektir. İkincisi ise: "وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُنَّ" Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veri edinirse, dost edinirse, şüphesiz ki Allah'ın taraftarları galip gelecek olanlar onlardır. Bu da dünya saadeti. Yani dünya saadeti nedir? kişinin dünyada diniyle beraber galip olup diniyle beraber yaşamasıdır. Öyle değil mi? Ahiret saadeti nedir? Kişinin Allah azze ve celle'nin azabından kurtulup Allah azze ve celle'nin yanındaki nimetlere nail olmasıdır. İşte müminlerin birbirlerini dost edinmeleri, müminlerin birbirlerini veli edinmeleri hem dünya ahiretinin hem dünya saadetinin hem de ahiret saadetinin anahtarı konumundadır. Ki bu iki tane yazarın bize vermiş olduğu iki tane ayet de nedir? Yazarın bize vermiş olduğu iki tane ayet de bunun açık göstergesidir. Evet, şimdi devam edelim, okuyalım. Sen dur istersen, sen şuradan oku, devam et. Şuradan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin vacip olduğunu şöyle belirtir. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Konumuz ile ilgili olarak bu hadis detayları ortaya koymaktadır. Cemaat ibaresi ile başlamakta ve cihat ibaresi ile bitmektedir. Cihadın yolu iman bağı üzerine kurulan Müslüman bir cemaat oluşturmakla başlar. Cemaatin ise mutlaka bir emiri olur. Bu hadiste emir direkt olarak değil dolaylı olarak belirtilmiştir. Dinlemek ve itaat etmek sözcükleri ile buna işaret edilmektedir. Yani cemaatin emirini dinlemek ve ona itaat etmek gerekir. Dinlemek ve itaat etmek cemaatin birliğinin korunmasının, Kuvvet ve dayanışmanın sürmesinin en büyük sebebidir. Bunlardan sonra hicret belirtilmiştir. Hicret ise genellikle Allahu Teala yolundaki cihadın ilk adımı veya cihada eşlik eden bir hareket niteliğindedir. Müslümanların en önemli amellerinden olduğuna işaret edilmek üzere Allah yolunda cihad ile bu sıralama tamamlanmıştır. Çünkü cihad bu sıralamada kendisinden önce sayılan bütün amellerin bir ürünü ve özü niteliğindedir. Ve bu Hadisteki bu sıralamada da buna işaret bulunmaktadır. Cemaat dinlemek ve itaat etmek ile cihat için gerekli güç ve kuvvet oluşur, hicret ile de cihada hazırlık ve donanım başlar. Evet. Devam İman dostluğuyla güç ve kuvvetin oluştuğunu gösteren naslar çoktur. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Artık Allah yolunda savaş, sen kendinden başkası sebebiyle sorumlu bulmazsın. Müminleri teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin gücünü kırar. Kafirlerin gücünün kırılması ancak müminleri savaşa teşvik etmekle meydana gelen güç ve kuvvet ile olur. Allah-u Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sana itaat edenlerle birlikte sana isyan edenlere karşı savaş buyurmuştur. Bütün bunlar cihat için cemaatin önemini ortaya koymaktadır. Cemaat olmadan cemaatin meyvesi olan zaferinde olmadığına işaret edilmektedir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kim Allah'ı, Resulü'nü, iman edenlere dost ise bilsin ki üstün gelecek onlar, olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. Evet. Bunun zıttı olarak ihtilaf etmek ve bölünmek de yenilgi ve hezimetin sebeplerinin başında gelmektedir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah ve Resulü'ne itaat edin, birbiriniz ile çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsanız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Hezimet, İhtilaf etme ve bölünme suçunun cezası olarak meydana hezimet, ihtilaf etme ve bölünme suçunun cezası olarak meydana gelmektedir. Allah Teala ayetlerde şöyle buyurur: Kendilerine açık ayetler geldikten sonra bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için acıklı bir azap vardır. En büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız. Olur ki iman dönerler. Yenilgi ve kafir düşmanın Müslümanları zelil etmesi ihtilaf ve bölünme suçunun yakın cezasıdır. Müslimin sevbandan rivayet ettiği hadiste ihtilaf edip bölünmedikçe düşmanın ilahi bir kader olarak Müslümanlara musallat olamayacağı belirtilmektedir. Evet. Şimdi normalde e, Müslümanlar, biz daha önce de demiştik ki Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki, ben Allah'ın size bana emretmiş olduğu beş şey emrediyorum. Bunlardan bir tanesi nedir? Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret etmek ve cihad etmek. Şimdi normalde... <gülüyor> Edin. normalde müslümanların birbirlerini dost edinmeden bir cemaat oluşturmaları Allah Azze ve razı olacağı bir cemaat oluşturmaları zaten mümkün değildir. Yani önce biz şöyle söyleyelim konunun asıl bağlantısını kuralım. Diyelim ki burada şeyh cihat ve menheç meselesini anlatıyor. Öyle mi? Biz daha önce ne demiştik? Cihat için veyahut da bir menhecin ikame edilebilmesi için bir cemaat olmadan bu işin yapılması mümkün değildir. Yani ferdi olarak birilerinin bir şey yapmaları mümkün değildir. Öyleyse neye ihtiyaç vardır? Yani şeriatın emriyle beraber aynı zamanda inandı, inanılan ve savunulan bu şeyin yerine gelebilmesi için aklen de aynı zamanda mutlaka bir cemaate ihtiyaç vardır. Şeriatın bu konudaki emri nedir? Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın söylediğidir. Yani ben size Allah'ın bana emretmiş olduğu beş şeyi emrediyorum. Bunlardan bir de nedir? Cemaat dinlemek ve itaat etmek. Cemaat, dinlemek ve itaat etmek. Cemaatin fertleri olan mü'minler ve bireyler birbirlerini hakiki anlamda dost edinmezlerse, buradaki cemaatin ismi cemaat midir? Hayır buradaki cemaatin ismi cemaat değildir, buradakilerin ismi topluluktur. Öyle değil mi? Bir araya gelmiş insan topluluğudur. Veyahut da cemaatin fertleri hak üzerinde birleşmezlerse, İslam nazarında bunların ismi cemaat değildir. Bunların ismi bir araya gelmiş insan toplulukudur. Veyahut da peygamberin deyimiyle suyun üzerindeki çerçöp gibidirler. Öyle değil mi? Bunlara kesinlikle cemaat denmez. Cemaatin Allah'ın razı olacağı şekilde tekevün edebilmesi için, oluşabilmesi için önce fertlerin yani müminlerin birbirlerine hakiki anlamda ne edinmeleri gerekir? Hakiki anlamda dost edinmeleri gerekir. Ki bu dostlukla beraber yani zafer cemaatin varlığı ile değil. Cemaatin içindeki iç dinamiklerin kuvvetli olmasıyla beraber, cemaatin meyvesi olan zafer elde edilir. Cemaatin içindeki iç dinamiklerden olan velayetin, Müslümanların birbirini dost edinmesinin ve edinmemesinin olmamasına bağlı olarak da meyve elde edilmez, zafer elde edilmez. Yani yoksa mücerred bir topluluğun varlığı, işte ne cihat olacağının, ne cemaat olacağının, ne zafer elde edileceğinin asla göstergesi değildir bilakis hakiki anlamda olması lazım. Mesela bunun bir örneğini söyleyelim. Allah Teala diyor ya ve atasimu bi hablillahi cemian ve la tafariku. Allah'ın ipine sıkı sarılın. Ne yapmayın? Ayrılmayın. Ve kuru ni'metallahi aleykum iz kuntum fa alef baina kulubikum fa asbahtum bi ni'metih ikhwana. Hani Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz düşmanlar idiniz. Allah sizin kalplerinizi birbirinize ısındırdı ve siz Allah yolunda kardeşler oldunuz diyor Allah azze ve celle. Öyle mi? Allah yolunda kardeşler oldunuz. Bir ayet sonra diyor ki siz ehli kitap gibi kendilerine beyine geldikten sonra parçalara bölünenlerden olmayın. Öyle mi? Ehli kitap gibi kendilerine açık beyinler geldikten sonra parçalananlardan olmayın. Şimdi sahabenin durumunu düşünün. Sahabe iman etti. İman ettikten sonra birbirlerini hakiki anlamda dost edindiler. Valla Azzevecille bunun onlara lütfu olaraktan onların kalplerini iyice birbirine pekiştirdi ve ortaya ciddi manada bir şey çıktı, bir yapı çıktı. Öyle değil mi Sahabenin kendi arasında ciddi manada ortaya bir yapı çıktı. Yani o gün yaşadıkları bütün küfür zulüm sistemlerine kafa tutabilecek seviyede bir yapı çıktı ortaya. Lakin daha sonrasını düşünün, yani aradan belli bir zaman geçince. İnsanların birbirlerine karşı olan dostluğu gevşeyip insanların birbirlerine karşı olan dostluğu gevşeyip birbirlerine kılıç çekecek seviyeye gelince Allah az bu nimeti onlardan aldı ve Müslümanlar gün be gün geriye gitmeye başladılar. Öyle değil mi? Hilafet saltanata dönüştü. Müslümanların kuvveti zayıflamaya başladı. İçte zulüm yani önceden zalimlere kafa tutarken Artık kendi sistemleri Müslümanların kendi sistemi zalim sistem haline dönmeye başladı. İnsanlara, alimlere, Müslümanlara zulmetmeye başladılar. Allah Azze ve Celle tam tersiyle ne yaptı? Tam tersiyle insanları cezalandırdı. Demek ki her zaman diyoruz ki nedir el ceza umin cinsil amel. Yani ceza mükafat amelin cinsindedir. Olumlu yapılan amel. Neyse ona verilecek olan mükafat da olumludur ve tam aynısı verilir. İnsan eğer Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimete nankörlük ederse o da hakkını ifa etmezse bu defa Allah onun tam zıddıyla insanı cezalandırır. Yani sahabe sürekli birbirlerini öldüren, sürekli birbirlerine düşman olan sürekli mekelleri düşünün, iman ettiler, birbirlerine hakiki anlamda dost edinler, birbirlerine kenetlendiler. Allah da el ceza omin min cinsil amel onlara bunun karşılığı olarak kalplerini iyice pekiştirdi. Hatta Peygamber'e diyor ki لَوْ أَنْفَقْتَ ma fil ardı جَمِيعًا Ma ellefta baina kulubihim velakin Allah ellefta bainahum. Sen bütün yeryüzündekilerde infak etseydin onların kalplerini birleştiremezdin. Allah birleştirdi. Niye? Çünkü kalpleri birbirlerine karşı kin dolu. Yani Mekke toplumunu bir düşünün. O onun babasını öldürmüş, o onun kardeşini öldürmüş. O onun bilmem sürekli bir savaş, sürekli bir gasp, sürekli bir hak hukuk ihlali söz konusu. Bir de cahiliye kibri var. Yani kimse kimsenin altında ezilmeyi kabul etmiyor. Bir peygamber geliyor, Allah bunların kalplerini birleştiriyor. Yani bir, bu defa birbirleri için canlarını veriyorlar, dün birbirlerini öldüren insanlar bugün birbirlerinin birbirleri için canlarını vermeye e başlıyorlar. Hani kardeşime gelecek zarar bana gelsin demeye başlıyorlar. Niye? Çünkü onlar birbirlerine hakkıyla dost edindikleri için Allah Azze ve Celle de onların kalplerini birleştiriyor. Ama zaman geçince Hz. Ali'nin dönemine gelindiği zaman insanlar o birbirlerine velayetleri zayıflıyor. Öyle mi? Artık mevzu birbirlerine kılıç çekecek seviyeye geliyor. Allah hepsini yaptıklarından dolayı affedip rahmetiyle kuşatsın. Yani o ayrı bir olay. Hani şu haklı bu haksız vesaire meselesini konuşmuyoruz kesinlikle. Ee, Ve onların yaptığı olaya karışmak mahiyette de söylemiyoruz bunu. Sadece burada belirtmek istediğimiz birbirlerine karşı dostlukları gevşeyince, yani artık o kadar gevşedi ki birbirlerine kılıç çekecek ee, seviyeye ee, geldiler. Allah Azze ve Celle, Hazreti Ali'den sonra yavaş yavaş ne yaptı? O sistemi onların ellerinden aldı. Sistem saltanata dönüştü. Ondan sonra zulümler başladı. İşte sahabeye eziyet edilmeye başlandı. İşte hakaretler başladı, lanetler başladı. Ayrılıklar başladı, ihtilaflar başladı. Artık en basit meseleler bile ihtilaf sebebi olmaya başladı. Neden? O nimetin kıymeti bilinmediğinden dolayı. Bu bugün bizim için de geçerli. Yani gerçekten Allah'ın dinine hizmet etmek isteyen insanlar şunu bilmeleri lazım. Yani cemaat olmadan bu iş olmaz. Hani Allah'ın dinine hakkıyla hizmet etmek isteyen insanlar, cemaat olmadan hiçbir şeyin olmayacağını ne yapmaları lazım? Bilmeleri lazım ki zaten şeriatın emri de budur. Yani ben size Allah'ın bana emrettiğini emrediyorum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir cemaatin de cemaat olabilmesi için, hani bazı şartlar vardır. Bir araya toplandı diye bir insanlar cemaat olmazlar. Bir emir olması lazım, kendisine itaat edilen bir emir. Bu cemaatin hak üzere toplanmış bir cemaat olması lazım değil mi? Bir de ekstradan ne lazım? Cemaat bireylerinin birbirlerine hakkıyla dost edemeleri lazım. Yani bu işte o saydığımız tafsili velayet var ya, işte o güler yüzlü olmak, kardeşinin hakkına riayet etmek, kendi için düşündüğünü kardeşi için düşünmek, ona eziyet etmemek, ona gıybet yapmamak, onun namusuna bakmamak, onun malına halel getirmemek vesaire Güzel bir sözle de olsa sürekli onun halini, hatırını sormak, öldüğünde cenazesine gitmek, hastalandığında ziyaret etmek, aç olduğunda, ihtiyaç olduğunda, bela musibet geldiğinde yardım etmek, borçlu olduğunda borcunu üstlenmeye çalışmak, cihada çıktıysa geride kalan ehline yardımcı olmak, cihad için onu kuşatmak, cihaz malzemelerinin parasını verip onu göndermek vesaire bu tafsili velayet demiş olduğumuz şey cemaat bireylerinin arasında ki İslam bunu hanefi peygamberimiz çok veciz cevami ülkenin bir şekilde özetliyor la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li yani sizden biri kardeşi için istediğini kendi için istediğini kardeşi için istemediği müddetçe iman etmiş sayılmaz velayetin doruk noktası veyahut da formülü nedir budur yani kişinin kendi için istediğini ve istediklerini ve istemediklerini. Yani olmasını istediğini ve olmamasını istediğini, kardeşi için istemesi ve istememesi. Ve bu uğurda ne yapmasıdır? Amel etmesi. Yok şahıslar eğer bunun kıymetini bilmezlerse, Allah Azze ve Celle bu defa cemaatin bereketi nerededir? Birlik, beraberlik, dirlik, kuvvet. Öyle mi? Bunun nimetini bilmeyen insanlar nasıl cezalandırılır? Tam zıddıyla. Fırka, ayrılık, buğz, paramparça olmak. Yani bunun kıymetini bilmeyen insanlar tam zıddıyla yapılır? Allah tarafından cezalandırılır. Evet, devam edelim. İmam Muhammed bin Abdülvahab, Mesailul Cahiliye isimli kitabın ikinci konusunda şöyle der. Bunlar bölünmüş durumdadırlar. Yöneticinin söylediğini dinleme, dinlemeyi ve itaat etmeyi rezillik ve aşağılık sayarlar. Allah-u Teala onlara birlik olmalarını emretmiş ve bölünmelerini yasaklamıştır. allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın ve bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbiriniz düşman kişiler <gülüyor> idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Evet. Ne yazık ki hemen her ülkede İslam adına çalışan ancak birbirinden ayrılmış ve ihtilaflı halde olan cemaatler bulunmaktadır. Oysa bu cahili yenitiliklerindendir. Bunun tedavisi hak mezhebe tabi olan en eski cemaate Müslümanların tabi olmasıdır. Günümüzde hak mezheb Allah yolunda cihat edendir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bugün İslam ve Müslümanlar için en büyük tehlike yaşayan tağutlardır. Bunlara karşı koymanın vacipliği ise içtihat kabul etmeyen, içtihat kabul etmeyen nas ve icma ile Acil Aciz olunması halinde hazırlık yaparak onlara karşı cihat etmek vaciptir. En eski cemaate uymanın vacip olduğunun delili... Ebu Hureyli'nin radiyallahu anh'un şu hadisidir. İsrail peygamberler yönetirdi. Ne zaman bir peygamber ölürse onun yerine başka bir peygamber gelirdi. Benden sonra peygamber olmayacak, halifeler olacak ve çoğalacaklardır. Bunun üzerine bize ne emredersiniz diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kim önce olursa onun beyatına bağlı kalınız, haklarını veriniz. Allah halkın hesabını onlardan soracaktır. Evet. Kurtubi, Allah'ın mescitlerinde onun adını alınmasına engel olan ve harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır, Ayetin tefsirinde şöyle der. Var olan mescidin yanında veya çok yakınında başka bir mescit yaparak ilk mescidin cemaatini bölmek, dağıtmak veya iktiraf çıkarmak niyetiyle mescit inşa etmek caiz değildir. Böyle bir durumda ikinci bir mescidin yapılması önlenir veya yapılmışsa yıkılır. Bu nedenle bir şehirde birden çok caminin olması, bir mescidin iki imamın olması ve bir mescitte aynı anda iki cemaatin namaz kılması caiz değildir. Evet, şimdi burada Şeyh'in söylemiş olduğu şey aslında en doğru olan, yani yapılması gereken şey bu. <gülüyor> aynı davaya inanmış, aynı ati akidede olan insanların birbirlerinden ayrı olması, fırkalar halinde çalışması, bu kesinlikle doğru olan bir şey değildir. Ve Şeyh'in ileride geleceği ve Şeyh bunu neye benzetiyor? Bunu Dırar Mescidi'ne benzetiyor. Yani bir nevi Hani dırar mescidinin mantığı nedir İslam'da? Bir mescit zaten vardır, takva üzerine kuruludur, Allah'ın dinine yardım ediyordur. Bunun yanına ikinci bir mescit kurulur. Hiçbir ihtiyaç yok. Yani mesela namaz e, kılınıyor, kafi, yeterli ama ikinci bir mescid açıyor adam. Alimlerden bu ikinci mescidin yıkılması gerektiğini ve bu mescitte kimsenin imamlık yapmaması, bu mescidin binasına yardım etmemesi gerektiğini söylemişler. Şeyh bunu güncel cemaatlere uyguluyor. Yani diyor eğer bir yerde hak üzere olan bir topluluk, bir cemaat varsa ikinci bir cemaat çıktığı zaman ortaya, yeni bir şeylere insanları çağırdığı zaman buna destek vermemek lazım. Ve buna destek vermek de kesinlikle nedir? Buna destek vermek de kesinlikle haramdır. Kişiyi batıl ehli yapar. Bu normal, genel olarak doğru söylemiş bir söz. Yani bu sözde hiçbir toz bu sözün üzerinde yok. Müslümanların Şimdi aynı inançta olan, aynı menheşte olan, aynı itikatta olan insanların ayrı gayrı çalışmasının normal şartlarda hiçbir sebep yokken bunun izah edilebilir bir yönü olabilir mi? İzah edilebilir. Bu İslam'ın nehyeti vela teferrakudur. Yani fırkalara ayrılmayınız der. Öyle değil mi? Müslümanların ayrı ayrı, ayrı çatılar altında toplanması bunun manası budur. Lakin burada gözetilmesi gereken şey şu. Yani mesela şimdi şeyhin yaşadığı vakayı göz önünde bulunduralım. Bir de bir örnek verelim, cemaatler anlamında e, söylüyorum. Mesela diyelim işte e, Mısır'ı ele alalım. Mısır'da kim var? Örneğin Cema Cihat var. Başka kim var? Cema İslamiye var mesela. Başka kim var? İhvan var. Ya bunu niye söylüyorum? Burayı anlatacağım. Çünkü Şeyh'in bu sözü özellikle çok yanlış anlaşılan ve birileri tarafından lastik gibi sağa sola çekilen bir mesele haline e, gelmeye başladı. Özellikle bu son zamanlarda bir e, cemaatleri dırar cemaati diye ve e, furyası koptuğu insanların içerisinde. Şimdi e, her neyse e, onun için söyleyeceğim. O da Umde'deki bu bahis yani. Bu kitabın aslı olan Umde'deki bu bahis genelde açılıp millet birbirine e, e, gösteriyor. E, ondan dolayı bu noktanın üzerine duracağız. Şimdi Mısır'ı bir düşünelim. Mısır'da mesela diyelim ki e, var. İhvan var, ihvan-ı müslümin var. Tabi ihvan-ı müslümin değil de ihvan-ı müflisin aslında ama onlar kendilerini ihvan-i müslimin diye isimlendirmişler. i̇hvan müflisin var mesela, cemaaciyat var, cema-i var öyle mi? Mesela bu şeyh şeyde yaşıyor, ee, nedir ismi? Mısır'da yaşıyor. Hiçbir güne bir gün İkhwanla birleşme gibi bir çaba, İkhwan ondan çok daha eski bir cemaat. Yani mesela şeyhin yaşadığı bölgede ihvan müflisin çok daha eski olan bir cemaat. Yani. İhvan en eski hatta dünya şu andaki dünya cemaatleri içinde hemen hemen en eski cemaat İhvan. Niye şeyh çıktığı ülkede gidip İhvan müflisine iştirak etmedi de niye mesela kendisi orada yeni bir cemaat o değil de var olan kurulmuş olan işte bu eymen zevahirilerin ve birkaç tane daha insanın kurmuş olduğu bir cemaate gidip iştirak etti. Onlarla beraber çalıştı ve daha sonra aynı şahıs yani bu satırları yazan şahıs işte bu insanlardan ayrıldı belli bir süre sonra da tekrardan bu insanlardan ayrıldı. Şimdi bu bize gösterir ki <gülüyor> bu söz mutlak bir söz değil. Bu sözde gözetilmesi gereken bazı kayıtlar var. Yani nedir? Bir, Akide birliğinin olması lazım. bir Akide birliğinin olması lazım. 2. Menheç birliğinin olması lazım. Yani bizim beraber ittifak edeceğimiz veyahut da katıldığımız yerde menheç birliğinin olması lazım. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Diyelim ki burada biz bir ders yapıyoruz şu anda. Hepimizin fikirlerimiz aynı olsa, böyle bir itikadımız aynı olsa ben diyorum ki mutlaka bu kitabı ders yapmamız lazım. Siz diyorsunuz ki hayır mutlaka işte Bukhari ders yapmamız lazım. Öyle mi? Ben sizi hayır dedim ki en son sizi kabul ettirdim ama siz kesinlikle bundan razı değilsiniz. Bu, bu kitabı okumanın yanlış olduğuna inanıyorsunuz. Siz Bukhari'nin okunması gerektiğine inanıyorsunuz ama Bizim genel anlamda, genel hatlarıyla düşüncelerimiz doğru olduğundan dolayı benle bu kitabı okumaya razı oluyorsunuz. Biz bu kitapta ne verim elde edebiliriz? Hiçbir şey. Çünkü sen zaten bu kitabın yanlış olduğuna inanıyorsun. Yani sen bu kitabın okunmasının yanlış olduğunu... Bir de ben yanlış gelen bölümlerin her birinde bana itiraz edeceksin. Öyle mi? Yanlış olduğuna inandığın her bir bölümün geldiğinde bana itiraz edeceksin. Ben de bunun doğru olduğuna inanıyor muyum? Yani biz başlangıç olarak daha burada ittifak edemediğimizden dolayı bak sürekli bir ayrılık, sürekli bir tartışma, sürekli bir çekişme söz konusu olacak. Onun için <gülüyor> Müslümanların itikat birliğinde söz konusu yani birlik olmaları gerektiği gibi menheç olarak da birleşmesi gerekir. Yani aynı menheçte aynı insanların ittifak etmesi gerekir. Şimdi mesela diyelim ki biri diyor ki itikatları bu adamların aynı, ne yapacağız? Yani bu itikatla itikat yetmiyor. Hani cemaat olduğu zaman peki bu itikatla ne yapacağız? Biri diyor ki bizim şu anda Müslümanların en büyük eksiği diyor ilim adamı yetiştirmek. Hiçbir şey yapmayacağız diyor sadece şey yapacağız, ilim adamı yetiştireceğiz. Öbürü diyor olur mu arkadaş? Mesela her taraf diyor ilim adamı dolu. Piyasa diyor bir sürü ben ilim adamıyım diyen kitap yüklü eşekle dolu diyor. E biz ne yapacağız diyor o zaman? Mücahit yetiştirmemiz lazım. O diyor olmaz. Şimdi diyor biz bu cihat miyat işlerine girersek diyor biz buralarda barınamayız diyor. E ne yapacağız? Biz diyor bu işe hiç karışmayacağız diyor. Öbürü diyor hayır efendim cihat etmeye lüzum yok. Bir sürü mücahit var. Para lazım para. Yani bizim para cihada parasal destek vermemiz lazım diyor. Öbürü diyor ki iyi de diyor bak para verenler diyor hep içeride perişan oluyorlar. Diyor yani para verdin mi diyor adam sana kafir sana rahat vermiyor diyor. Para vermeyeceksin. Bu işler böyle olmaz diyor. Biri diyor ki arkadaş diyor biraz bu adamları yetiştirelim. Belli bir seviye gelsinler yollayalım falan yere, ilme, cihada vesaire yollayalım. Öbürü diyor ki olur mu ya diyor. Ya şimdi diyor biz bu adamları niye göndereceğiz ki diyor burada bir çalışma yapılması. Bu adamların bir araya gelmesi mümkün değil. Çünkü bu adamlar henüz ne yapacaklarına karar vermemişler. Yani birinin ak ah dediğini öbürü kara diyor. Tamam bunlar hepsi Müslüman, bunlar Müslüman kardeş ama bunların menheşleri bir olmadığından dolayı. Mesela dediğimiz gibi işte şeyh çıktığı yerde o kendi dönemlerinde ihvan, şimdiki gibi değildi elbette. Yani eski dönemi için ihvan sonradan bu kadar bozuldu, zıvanadan çıktı. Daha önceden ihvan yine bozuktu ama bu kadar bozuk değildi. Bunlar gidip ihvana iştirak etmediler. Mesela ne yaptılar? Ayrı bir şekilde çalışma yaptılar. Neden? Çünkü menheşleri birbirine uyuşmadığından dolayı. Yani aralarında bir menheş problemi olduğundan dolayı. Şimdi bir de bunu getir Türkiye'ye uygula. Partici, vakıfçı, dernekçi, milliyetçi yani İslam adına ortaya çıkmış olan e, cemaatleri e, söylüyorum. E, vakıfçı, partici, de vakıfçı, dernekçi, ondan sonra eğitimci, ondan sonra cihatçı, ondan sonra işte fa falan filan. E bu adamlar zaten yani hiçbir meselede menheş noktasında ne yapılması, nereden başlanılması, nasıl devam edilmesi, sonucun ne olduğu noktasında. Hiçbir konuda aralarında bir ittifak yokken bu insanların e, beraber e, Müslümandırlar. Birbirlerine yardım etmek zorundadırlar, birbirlerini sevmek zorundadırlar, birbirlerinin çalışmasına köstek olmamak zorundadırlar. İtikada aynı olanları söylüyorum ha. Yani o örneğin içinde saydıklarım değil, yanlış anlaşılmasın. Particidir, vakıfçıdır dernekçidir. Onları kastetmiyorum. Müslüman olanları söylüyorum. Bunların ee, ne yapmaları lazım? Başlamaları gereken yer nedir? Yolda devam etmeleri gereken yer nedir? Ve yolda giderken e, uyulması gereken kaideler ve kurallar manzumesi nelerdir? Yani menheş demiş olduğumuz şey e, kısacası. Bunun ne yapılması lazım? Bunun belirlenmesi lazım. Aksi halde her beraberlik akabinde çok büyük bir tefrika ve ayrılmayı getiriyor ve bu ayrılma onun zararı o birinci birleşmenin maslahatından çok daha büyük. Yani o tefrikanın yani usulleri ve esasları belirlenmeden yapılan birleşmelerin bir araya gelmelerin oluşturdu. Akabine hemen akabine gelişen tefrikayla ortaya çıkan zarar o birinci birleşmenin maslahatından çok çok daha büyük bir zarar. Ki vaka olarak da zaten hepimiz bunları görüyoruz, yaşıyoruz, duyuyoruz. Bizzat içinde bulunuyoruz. Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı burada gözetilmesi gereken iki esas var. Akide birliği ve menheç birliği. Ama menhecimiz uymuyor diye bir Müslümanla bu bizim ona düşman olmamızı aslane yapmaz, gerektirmez. Yani mesela diyelim ki Adamın menheci bizden farklı olabilir. Biz bunun yanlış olduğuna da inanabiliriz. Özellikle dışa karşı, kafire karşı, tağulta karşı biz bu insanla birlik gibi olmak zorundayız. Evet hatası varsa, şere'i bir yönden bir hata işleniyorsa bu elbette beyan edilir. Çünkü Allah'ın hukuku çiğneniyor. Ama kardeşlik, beraberlik, savunma noktasına gelince bunların birbirlerini savunmaları ne yapar? Birbirlerini savunmaları gerekir. Evet şuradan devam edelim. Bugün cihat, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar üzerine farz-ı ayrı hükmündedir. Müslüman, eğer kendi ülkisine cihat etmeli veya başka memleketlerdeki Müslüman kardeşlerine yardım etmek için yiyecek ederek orada cihat etmelidir. Her iki durumda da cihat etmekten acil olanlar, Allah yolunda mallarını ifak etmeli, müminleri cihara teşvik etmeli, kafirleri mahvetmesi ve müminlere yakın bir zafer vermesi için Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulunmalıdırlar. Cihat yol dışında harcanan her emek, kayıp bir çabadır ve bu yoldan başka yollara harcanan her mal, kayıp bir maldır. Günümüzde bütün malların ve çabaların, kurtuluşun biricik yolu olarak farz-ı olan cihat arabasını yürütmek için harcanması gerekir. Evet. Şimdi Şeyh normalde işte hani önce neyi ispat etti? Önce şer'an yani içinde bulunduğumuz yönetimler, şey işte dünya tavukları, dünya zalimleri bunlara karşı mücadelenin farz olduğuna yani dair, önce buna dikkat çekti ve bunu her Müslümanın üzerine farz-ı olduğunu bize, ispat ettiği <gülüyor> şeriat ile daha sonra diyor ki peki bu böyleyse, öyleyse burada Müslümanlar iki konumdadır. Ya kuvvet ve kudret bulmuş haldedirler, cihad ederler veyahut da acizdirler. Yani cihad etmekten acizdirler, o zaman cihada hazırlık yaparlar. Yani kitabın ön kısmında geçen maddi ve manevi hazırlığı tamamlarlar. Ve dünyanın herhangi bir yerinde bu farizayı yerine getiren insanlar varsa, Müslümanlar, bunlara da ya bizzat destek verme, malla, duayla, işte gidip onların yanında yer almakla, aynı çatının altında bulunmakla onlara destek vermenin, insanların üzerine farz aynı olduğu söyleniyor. Evet bu doğrudur. Şöyle doğrudur. İnsanlar eğer bir yerde bir farz varsa, o farzın yerine gelmesi için bütün çabaların ona yönlendirilmesi gerekir. Yani bugün eğer herkes tamam bu doğrudur, işte bu farzdır, bizim bunu yapmamız gerekir diyorsa, Burada artık başka konuları araştırmak düşmüştür. İnsanların üzerine acizlik halinde midir Müslümanlar? Kudret halinde midir? Buna bakmaları gerekir. Eğer kudret halindeyse Müslümanların yapmaları gereken şey bellidir. Eğer acizlik halindeyse Müslümanların yapmaları gereken şey maddi ve manevi. imanı hazırlıklarını ne yapmalardır? İmanın hazırlıklarını tamamlamalarıdır Ve bunun dışında yapılan işler de boştur. Neden boştur? Çünkü farz varken Farzın dışında bir şeyle iştigal etmek tabi insanı başta başına bir e, günaha düşürür ama o farzın ikamesi için gerekli olan bazı şeyler varsa onları yerine getirmek de farzdır. Yani mesela diyelim ki tamam hani önümüzde diyelim Şeyh diyor ki kitapta cihat var cihat edilmesi lazım. Peki cihatın için cihatın oluşabilmesi için gerekli olan bir takım şeyler var mı veya tabi takım farizalar var mı? Evet var. O zaman o farzlar, o arada olan farzlar, boşa harcanmış olan çabalar değil. Onlar da farzın ikamesi için tekrardan farz olduğundan dolayı onlar da farz hükmündedir ve aynı hükmündedir. Problem, yani problemin kaynağı insanların ölçüyü tutturamaması. Daha önce de anlatmıştık hatırlıyorsanız. O bizim ile hedef arasında aracı olan şeyler var. Mesela eğitim, davet, cemaat, çalışma vesaire. Bunlar bizimle gaye arasındaki ne? gaye arasındaki vasıtalar, öyle değil mi? Şimdi davet yapmadan nasıl insanlar bir araya gelecek? E cemaat olmadan bu insanlar nasıl birbirini dost edinecek, öyle değil mi? E bu olmadan, işte belli bir yapı olmadan, yani her şeyin bir adımı var, öyle değil mi? Bir öncesi var. Ha bunlarda problem yok, bunlar farzın ikamesi için yapılıyorsa, zaten bunlar da farz hükmündedir. Yani مَا لَا illa bihi, إِلَّا بِهِ فَوَا ancak kendisiyle tamamlandığı şey de aynı zamanda vaciptir. Problem nedir? Daha önce de söylediğimiz gibi insanların bu araçlara takılıp çakılmasıdır. Yani mesela adam diyor ki tamam davet yapacağız. De, gaye için davet birinci adı. Ama o davete takılıp çakılıp kalıyor adam. Davet, davet, davet, davet, davet. Bir bakıyorsun ömür bitmiş. Adam hala davet yaptığını e, söylüyor. İşte gizleneceğim, gizlilik, gizlilik, gizlilik. Bakıyorsun ömür bitmiş. Adam artık ölecek yani konuşamıyor. Adam hala gizlilikten söz ediyor mesela. İşte efendim cemaat, cemaat, cemaat, cemaat. Yani adam cemaat üzerinde cenaze namazını kılacak. Adam hala şeyden bahsediyor, e, cemaat cemaat cemaat e, diyor. Eğer insan üstüne düşeni yapar ama gayeye ulaşamazsa Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Problem burada da değil. Burayı iyi anlayalım. Yani adam yüz de çalışır ama gayeye ulaşamaz, Allah takdir etmez. Buna diyebilecek bir şey yok. Problem, <gülüyor> insanların hep o aracılardan birinde veya ikinci adamda takılıp kalması ve bir türlü ileriye doğru şey yapamaması. E gidememesi problem burada. İşte o zaman gerçekten çabalar boşa harcanıyor. O zaman gerçekten işte e, bütün enerji boşa gidiyor. İnsanların enerjileri tüketiliyor. Ama hiçbir şekilde ileriye doğru ne yapılamıyor? İleriye doğru adım atılamıyor. Evet. Yani mesela örnek olarak dün anlattığımız bir şeyi söyleyelim. Yani bir zaman insanlar dediler ki sesimizin çıkması için bir takım mitinglere ihtiyaç var. Hani insanlara mücadele ruhunu aşılayabilmemiz için insanlardaki o mücadele yani seksen yıldır, doksan yıldır cumhuriyetle beraber pörsümüş olan bu insanlara o mücadele ruhunu yerine getirmek için toplu halde böyle bir hani ses çıkarmaya, böyle bir beraber el kaldırmaya, aynı hareket etmeye ihtiyacımız var dediler. Yani doğruluğu ve yanlışlığı bir kenara bırakarak bırakılanaktan hani içinde mesela şer'i muhalefetler olmasa bu yapılabilir. Yani diyelim ki hani kadın erkek karışımı olmasa işte Müslümanların bir takım şer'an haram olan şeylere düşmedikleri müddetçe bir takım mitingler düzenlenebilir bunda bir şey yok ve bunda bir şer'an bir problem yok hani zulme karşı koyacak her yol haram olmadığı müddetçe meşrudur öyle değil mi amaç zulmün karşısında e durmaksa eğer ne oldu belki hani o haramları olmasaydı doğru mantıklı yani hani pörsümüş bir millete bak müslümanlar var yani bak ses, ses çıkaracak insanlar var. Bak sen tek değilsin, ruhunu vermek için bu doğru. Ama adamlar orada çakıldı kaldı. İşte her sene, her ay ilk pazar günü mesela bilmem ne meydanında başörtüsü mitingi. 10 senedir. Artık oraya gelenlerde bile bağırma ruhu yok yani. Adamın elinde bir tane pankart var mesela. Öyle duruyorlar, bekliyorlar. İşte arada bir, bir tane şey çıkarsa, şovman çıkarsa bir iki bağırıp çağırıyorlar. Ondan sonra tekrardan herkes elinde pankartı, işte nasılsın, iyi misin? Artık orada millet dost olmuş yani 10 senedir işte Ayşe Hanım, iyi misiniz falan. Ondan sonra millet e, dağılmaya başlıyor mesela. E şimdi bak ne oldu? O belki haram olmamış olsaydı içinde güzel olan bir gaye, yani hani makul olan şere'i maslahatla uyuşan bir gaye ne oldu? Orada takıldı kaldı, bütün çabalar orada tüketilmeye e, başlandı, çekti gitti. Ondan dolayı problem gayeye ulaşmak için vesileleri kullanmak değil, Vesilelerde çaba sarf etmek değil, problem insanların gayeye götüren vesilelere çakılıp kalması. Yani oradan bir adım ileriye gidememesi ve onun için de sürekli dönmesi. Asıl problem nedir? Budur. Ve bu da zaten bütün çabaların boşa harcanması. Demektir çünkü asli bir farzın ihlal edilmesi söz konusu olur. Sorusu olan var mı? <gülüyor> Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ Rabbil رَبِّ